هذا أن محمد عبده رسول يا أيها الذين عمنوا اتقوا الله فقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبست منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Sayın değerli arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam, Ebu'l-Abdâs, Ahmet İbni Abdülhalim İbni Teymiye'nin Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akide ilkelerini prensiplerini anlatan Şerheden Akidetul Vasıtı'yı aldı kitabını mudarete etmeye, sohbetlerimizde inceleyip okumaya devam ediyoruz. En son olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın sahabeler hakkındaki ülkesinin prensibinin ne olduğunu açıklamıştık. Bu konuyla ilgili olarak delilleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden geçen sünnette gelen delilleri Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın bu topluluğa, bu zümreye övgüsünü zikretmiş, bu delilleri sizlere aktarmıştık. Onlardan bazılarının şahsi olarak, muayyen olarak cennetle müjdelendiğini söylemiştik ve demiştik ki 10 tahammetini Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cennetle müjdelemiştir. Aleykümselamu hala abone olmayı ve reklif olayım. Bu cennetle müjdelelenen 10 sahabeyi bize kim sayabilir? Evet. Evet. Olgun sayı Hazreti Ebu Vesir. Hazreti Ebu Vesir. Hazreti Osman. Hazreti Ali. Tamam. Fırat Bakar. Tamam. Sayd bin Tamam. Ebu Bravo. Evet. Bunlar Cemet Aleyhisselamın Bekir Fil ne, Hamar <gülüyor> Fil ne diye saydığı 10 kişiden bir tanesi. Onu. Yani Cemetle mücadele edenlerden yalnızca onu. Başka kimseye biliriz?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 devrede mi? Yok. Gerra. Alevli Bedarra. Evet, tanıdık. Evet, haymadı hangi var? Hayır. Bedir. Ezbe's bin alawad. Allah razı olsun. Bunlar cennet namazının 10 sahabe. Evet, tekrarcan sağ. Allah'a bin ibret. Güzel dört hali seyret. Dört sahibi var. Garantisi ascended olan dostlar. Evet. Abu Bekr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 ابو بيل، أصله أبو بيل. أمير المجرة، أمير، أمير. أمير. تمام. تمام. المجرة. سبعين وقعة، سبع سبعين وقعة، سبعين ألف وقعة. سبعين ألف وقعة. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. تمام. تمام. bin Zeyd تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. Abdurrahman İnyam. Abdurrahman İnyam. İşte Medine'de bizim tanıdığımız alimlerden şu anda Hı. hayatta olan bir alim var. Şeyh Abbad, Abdülmahsin El Abdad. Çocuklarından 10 tanesini cennetle müjdelenenlerden yapmış? isimlendirmiş birisi. Bu da güzel bir şey yani. İnsanın böyle allah Teala'nın razı olduğu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği, bu mesela en hayırlıları olan, <gülüyor> ve şahıslar olarak da bu ümmetin en hayırlıları olan insanlarla çocuklarının ismini isimlendirmesi elbette insanın faziletli ve hayırlı bir kişi olduğunu gösteren delillerden nişaneden bir tanesidir. Buna özel göstermek lazım. Hele hele bugünlerde insanların çocuklarına böyle avrufahi olsun diye Kur'an-ı Kerim'de bir anlamı olmayan dahi, aleyna gibi mesela böyle manalar seçti bugünlerde bunun manası daha doğrusu Evet dedi ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de sahabelerin faziletinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesini kalsın biz okusun. İnnalloze ve yok. İnnalloze ورسوله الرسوله. من الرسوله كلاهما صادقون. كلاهما كم صادقون. ايه بقى؟ من من المهاجرين والأنصار والذين سبقوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعشا لهم جنات تجري تحتها الأنهار قادين فيها أبدا ذلك فوض العظيم. إيه باشكى. إيه نعم. إيه مافي. Evet, ماذا؟ إيه باشكى مزبلة داعي. إيه تجلس. وَلَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ اسmak daha sonra gelen insanların yapmış olduğu dualar bunları açıklayacağız peki bir hadisten sünnetten Osman abi abinin hatırlıyorsunuz nebi aleyhissalatu vesselam peygamber aleyhissalatu vesselam o topluluğu övmüş yükseltmiş derecesini arttırmış Onlarla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu hadislerden. İçen ki dersten söyle kafanı böyle bir kurcalasan. Hayır. Kim hatırlıyor esas? Hadis. Alpçası değil tabi. Türkçe ya. Türkçe mana olarak. Evet. E, Geçen derse. Hı, sahabeler iki, için. iki sahabe arasında. İki sahabe arasında Bir tartışma olmuş. Şimdi o iki sahabe. Abdurrahman İbni Abla. Halit'in veririz.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 Bir nütte sizin verdiniz onluğun sarafı da olsa onların verdiği müşteri... bir başka yok. Şey, tam tersi. Ters. Tam, tam tersi. Sizin bir nüt. Demek bir, nüt. Altı. Bir sağ, yani iki üç kilonun dörtte biri. tam yani bir avuç. Yahut da onların yarım avuç. Sizlerden birisi bir avuç ya da yarım avuç. Onlardan birisinin vermiş olduğu bir avuç ya da yarım avuç sadakaya Sizlerden onlardan birisi sizlerden birisinin da kadar, unuttarı kadar, evet siz de bahsedebilir. Üzerden birisinin uluda kadar altına olsa, Allah yolunda harcasa, onlardan birinin bir avuç, yarın avuç vermiş oldu Allah yolunda harcamış oldu sadakaya denk gelmez. Bakın hadisi görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü'ne kadar ne diyor? Başka hadislerden ne hatırlıyorsunuz? Evet. En hayırlı var. Evet. Kayrul Quruni Qarni. En hayırlı çağ, benim çağımdır. Sonra Ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi olaarakat. Dedik ki sahabelerin <gülüyor> sahabelerin arasında bir katakorize edersek ki onlar dedi ki çağlar arasında, nesiller arasında bu dünyaya Peygamber ve vesselam'dan sonra yani bu dinin gönderilmesinden sonra gelmiş olan insanlar topluluklar arasındaki en hayırlı topluluklar olduğunu söyledik. Ancak bu Genel cümleden sonra tafsili bir kategoriye girdik. ehl Sünnet'in de bu şekilde iman ettiğini söyledik. Dedik ki, şu grup, sahabemin şu grubu, diğer grubundan daha esrar ve daha hayırlıdır. Şundan ve şundan, şundan dolayı dedik. Evet, sahabelerin hangi yerler hangilerinden daha hayırlıdır arkadaşlar? Muhacirler, en Ensar'dan daha hayırlıdır. Peki deliliniz ney? <Gülüyor> Kul furar-ı muhacirin insanlar. Kul furar-ı muhacirin ki biz onların diyarlarından mal yünettabuna fazlan min evalihi ve rizqan amma yemsuna Allahu ve rasuluhu. Laike min sabikun. Evet Allah Teala onları ayet-i olarak zikrediyor. Onlar diyor sadıklardır diyor. Buna göre 50'sinde cemaat demişti ki muhacirlerin geleli ki muhacirler kimlerdir? Fetihten önce icat edenler. edenler. Ama hangi fetih? Ne dedi ki o fetih? Hüdeyvi. Hüdeyvi anlaşmasından önce Medine'ye fethetmiş olanlar. Ondan sonra dedi ki, ne geliyor? Ensar. Ensar kimdi? Ensar. Medine'nin ev sahipleri, Yalileri. Yurt, yurt, Medine'ye yut edilmiş olup, kalplerine imanı ne yapanlar? Yalıştirenler. E yuhibbûne men hacelâ ileyhim. Kendilerine hicret edenleri ne bunlar? Seven insanlar diye bahsediyor Allah-u Teala onlardan, Kur'an-ı Ondan sonra sahabede kimler hayırlı arkadaşlar? Bedir ehli, Bedir'e katılanlar. Allah-u Teala onların hakkında ne buyuruyor? اِعْمَلُوا amel شِئْتُمْ فَقَدْ قَفَلْتُ لَكُمْ Dilediğiniz yapın bugünden sonra, ben size ne yaptım? Başlıdır. Sonra kim geliyor arkadaşlar? Rıdvan Beyatı'nda bulunanlar. Nedir o Rıdvan Beyatı? Gönlendir. Hazreti evet. Osman radıyallahu anh Mekke'de oğlunda öldürüldüğü, haberi yedildiğinde Allah Resulullah'ın orada bulunan diyan ekmelerinin istemesi ve o diyan ekmelerinin istemesi ve o diyan'a katılanlar. Burayı bir anlaşılıyor. Evet. Evet. Bir. evet arkadaşlar. Bu ve bunun dışındaki birçok deliller bizlere o çağın o, o, o güzel insanların bu ümmetin en hayırlıları olduğu ve bu ümmetin dışındaki yeryüzüne gönderilmiş insanlar arasında da peygamberlerden sonra gelmiş en hayırlı insanlar olduğunu bize gösteriyor bundan dolayı bundan dolayı sahabelerden bazı rivayetlere geldiği üzere sahabelerden bazılarından geldiği üzere allah Teala ne yapmış arkadaşlar bu topluluğu peygamber aleyhissalatü vesselama bakmış insanlar arasında kalpleri en temiz olan insanları nebi aleyhissalatü vesselama ne yapmış arkadaş ashab sahabe olarak seçmiş Nasıl biliyorsunuz, İsa aleyhisselamın, İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa'nın havarileri vardı. Musa'nın yanındaki adamları vardı. Nuh'un kavminde ona iman etmiş bazı insanlar vardı. Az da olsa. İşte Peygamber Aleyhisselam, vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmiş. Hayırlı bir ne var? Topluluk var. ehl Sünnet ve cemaatte bunların hayırlı insanlar olduğuna ve adil olduklarına inanırlar. Ne demek adil? Yani Onlar ne yapmazlar? Kast ederek ve söylemezler. Onların tam birisinden bize bir söz nakli olunduğunda, bir hadis onlardan bize geldiğinde, onların derecesine, onların tabakasına ne yapılmaz rüstem? Arkamdaki... Şey, şey. <gülüyor> Onlar, öyle bir topluluk ki, öyle bir e, insanlar ki, onların isimlerini biz ne arkadaşlar? Araştırmayız. Yani hadis ilminde şöyle bir şey vardır. Sahabe adı geldiğinde mesela diyelim ki e, tabiinden birisi Sahabeden birisi. Diyor ki Semi'tu an Abdullah Abdullah'tan duydum ki sahabe bu. Bizim bunun kim olduğunu araştırmamıza bile hadisin sıhhat derecesine etki etmesi konusunda araştırmamız gerek bile yok. Niye? Çünkü o sahabe. Sahabe. Sıhhat derecesi yok. Sahabeden sahabenin olduğunu gördüğümüzde ne yaparız? Orada. Onun kim olduğunu araştırmamıza dahi bu manada hadisin sıhhat derecesi bakımından gerek yok. Ama mesela tabiinde böyle bir referans yok. Tabiini ne yapmak lazım? Cidik cilik etmek lazım. Kimdir? Mertebesi nedir? Derecesi nedir? Peki tabi kimdir? Sahabeden <gülüyor> sonra gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı <gülüyor> görmeyen insanlar. iman etmiş, görmeyen insanlar. Onların arasında Faziletli insanlar elbette olmuş ama onun dışında o çağda yaşayan yalancı insanlar da ne olmuş? Bulunmuş. Çünkü çağ değişmiş. Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemişler. Onun ağzından bile hadisler duymamışlar. Yalan yayılmış. Yalan söylemek kolaylaşmış. O yüzden onların çağına inildiğinde hadis alimlerine bakın. Ne varlar Tabi-i didik didik ederler. Onların biyografilerini, hal tercümelerini, hayatlarını. Kimdir? Nerede doğmuş? Nerede vefat etmiş? kimlerle karşılaşmış, sahabeleri görmüş mü, görmemiş mi gibi. Sonra arkadaşlar, Şeyhülislam İslam İdn-i Teymiye, sonra, sahabeden sonra, sahabeden sonra, Ehl-i Beyt'i, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Beyt'i sevdiğini söyler. Ehl-i Beyt kimdir arkadaşlar? Ehl-i Beyt, Akrabalar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, onun akrabaları onun soyundan gelen soyudur. Bizler Ehl-i İsmet olarak sahabeleri, onlar mümin insanlar olduğu için ne yaparız? Sever, iman ettikleri için severiz. Ehl-i Beyt'e ise sevgimizin sebebi, onlara olan bağlılığının bir başka sebebi daha vardır. O da nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlık ve bağlılıkları. Yakını oldukları için, akrabası oldukları için iman etmelerinin yanında ne yaparız? Nebi yani Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabası olduğu için de severiz. Arkadaşlar şimdi insan e, arkadaşı vardır, onu sever. Bir de akrabası olan bir arkadaşı vardır. Ona ayrı bir sevgi besler. Öyle mi? Yani akrabalık ne derince kan bu İşte Bizler de Peygamber aleyhisselam Vesselam'ın bu manada iman etmiş olan akrabalarına ne yaparız? Ehli Beyt'ine iman besleriz. Ancak bizim o Ehli Beyt'e olan imanımız onlara olan e, sevgimiz, beslediğimiz sevgimiz sahabelerin diğerine buğul etmemizi, kin duymamızı, onlara karşı nefret içermemizi, içimizde nefret saklamamızı gerektirmez. Geçen derste bununla ilgili yeterince örnekler vermiştik. Dedik ki bugün maalesef maalesef basılan kitaplarda dahi okuyoruz, yeni yayınlanmış kitaplarda dahi bunları görüyoruz, bunların izlerini buluyoruz. Eski çağlardan itibaren bir topluluk çıkmış ki bu topluluk Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i sevdiklerini iptal eder, edip bir taraftan da sahabelere ağzı alınmayacak sözler söylemişler. Bir uzatmışlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bazılarına öyle bir uzatmışlar ki onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hainlik etmekle, hıyanet etmekle yani namussuzluk etme, etmekle dahi ne yapmışlar? Kuşlamışlar. Aynı şekilde bakıyorsunuz ki sahabenin diğerlerine Ebu Vekir ve Ömer radıyallahu anh onların iki kızına Hafta ve Ayşe'ye Kitaplarında lanet eden dualar yer ayırmışlar. Kitaplarında bunları sokmuşlar. Sen dersi okuduk değil mi? Ki onların meşhur bir duası var. O dağda ne diyordu, ne diyorlardı? Bir daha tekrar edersek. Diyorlardı ki, Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini emirip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen, radîni nimetleri reddeden, hükümlerini iptal eden, fazlalığı tahril eden, ayetlerinde ilhada sapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını israf eden iki putuna iki ziftine, iki tağutuna ve onların iki kızına lanet et. Kim bunları anlarsa? Evvelki Ömer ve onların iki kızı Ayşe ve Hafsa. Onlar bununla da yetinmeyin. Mesela kitaplarında bunların kaynakları hepsi mevcut. Ayşe radıyallahu anh'a diyorlar ki kitaplarında Recep el-Bursi Meşarikul Elmar adlı kitabında Ayşe hainlik ederek hainlik ederek yani ziyaret ederek 40 dinar toplamış ve Ali'ye bu edenlere dağıtmıştır. Hatta daha da e, ileri giderek diyor ki Kum denen birisi var biliyorsunuz Kum diye bir yer var İran'da oraya nispetilmiş bir azim var diyor ki ''Vallâhi fehânetehuma'' fe Sözü ile fâhişelikten başkası kastedilmemiştir. Yani e, Allah-u Teala'yı biliyorsunuz Lut ve Nuh aleyhisselamın hanımlarından bahsederken onların ihanet ettiğini söylüyor. Diyor ki, ondan sonra bu kummi nokta, e, sözü devam ederken diyor ki ''Yolunda yapmış olduklarından dolayı falan kadına kesinlikle hat uygulanacaktır.'' Falan adam o kadını seviyordu. Kadın işte, nokta nokta Çıkmak istediğinde adam ona mahremim olmadan çıkmam helal değildir dedi ve kadın o falan adamla evlendi gibi ifadeler zikrederek ne yapmaktalar arkadaşlar? Hem eski peygamberlerin hanımlarına hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmaktalar? Bunlar bir uzatmakta var. Ve onlar ehli bey derken mesela peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan Abbasa, amcasının oğlu olan i̇bn Abbasa Abbata ne yapmamaktalar? Diğer ehli beyse besledikleri sevgiyi besledikleri göstermemekteler. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki, kızıyla, evlenen, iki kızla, kızıyla evlenme şerefine nail olan Osman Radiyallahu anh'a da ne yapmak var arkadaşlar? Damadına, kim ve buz ve karakteri. Bunların örneklerini hep sene atmıştık, kesen vermiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları özel olarak arkadaşlar, siz müminlerin de neydiniz? Anne. Anneleriniz. Kıyamete kadar aslında onlar evlenemezler <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. biz olan, yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti tarafından da onlar bizim annelerimiz konumundadır. Onlara ne alamayız? Dil uzatamayız. Onlara kötü söz söyleyemeyiz. Bugün bir insan annesine kötü söz söyleyebilir mi? Bugün bir insan annesi hakkında ileri geri konuşabilir mi? Kesinlikle ne yapamaz? Konuşamaz. Ve diyor ki Şeyh Kulüse onlar bu sahabeleri ne yaparlar? Veli edinirler, dost edinirler. Onları severler. Ya sadece bunlar peygamberi sahabeleridir deyip yetinmezler. Onun ötesinde kalplerinde bu sahabelere karşı bir ne ehli ehl Sünnet ve'l-Cemaat? Bir sevgi, bir bağlılık, hoş bir duygu hissederler. Ve yahfazuna fihim vasiyyete Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasiyeti var Ehl-i Beyti ile alakalı olarak. Bunu korur o sahabe, o, o topluluk, ehli Sünnet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyorsunuz, Gadil Hum denen bir gün var, Gadil Hum günü. O Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke ve Medine arasında olan bir yer var. Gadir Su demek anasılıyor. Su birikintisi. Hum Hum'da diyorlar ki orada yaşayan bir adam veyahut başka bir ağaçların ağaç topluluğunun adıydı diyorlar. Yani şu bölgenin adı Gadir Hum. Hum Su hum. Hum. nasıl? Su gölü var. Orada Hum gölü yani. Düşünün. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam iniyor ve sahabelere sahabelere diyor ki ''Uzekirukumullahatil ehli Ehlibeyti. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum. Allah'ı anıyorum. Yani sizler ne yapın Ehl-i e karşı saygı duymada, onları sevmede, onlara sadakatinizde her zaman için Allah'ı anın. Yani Allah aklınıza gelsin. Onların hakkını çiğnemek gibi, onlara karşı bir nefret ve kin besleme gibi durumlara düşerseniz işte siz ne yapın? Allah'ı anın. Yani bundan çekinin. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine şahit olan yani peygamberlik dönemine yetişen o şahitçen dört tane ne var? Amcası var. Onun dışında toplam amca sayısı kaçtı? Ondu. Ancak altı tanesi ne yapmış? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce vefat etmiştir. İkisi iman etmemiş, ikisi de iman etmiş. İman edenlerden bir tanesi kim? Abbas ve bir diğeri Hamza. İmanet melekisi Ebu Leher ve Ebu Talib. İşte Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelerek şikayette bulunuyor. Kureyş kabilesinin, Kureyş'in biraz kafa davrandığını söylüyor. Beni Haşim'e. Beni Haşim Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın babasının dedesi. Babasının dedesi. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam'ın kaçıncı babası oluyor? Kaç gömleksiz oluyor? Üç. Kendinden sonra üç. Yani Haşim, Haşim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının, babasının babası. babası. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a daha yakın. Kureyş 10. Yani Kureyş 10. dedesi, 10. babası pardon. 10. ya da 11. babası. Kureyş daha geniş bir kabile. Çünkü ne olmuş? 10. kişiden çocuklar çocuklar çocuklar olmuş, amcalar yayılmış. Nebi Haşim ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde 3 gömlek var. Size ya kaç gömlek? 3 gömlek. Kureyş, بني هاشم ما يفعل، بيرزقه كباره كباره، أبباط أيضا، بعمر بن إسماعيل أيضا، نبي آل إسحاق عليه السلام يقراه في هذا الموضوع، يقراه في Diyor ki يقراه Vesselam هذا الموضوع، يقراه في هذا الموضوع، يقراه في هذا الموضوع، يقراه في هذا الموضوع، يقراه في هذا الموضوع، يقراه في هذا الموضوع، يقراه Teksirlere olan yakınlığından dolayı da Allah için sizi sevmedikleri sürece imanları ne olmaz onların? Tam olmaz, kamil olmaz. Diyor. Yani bakın kendi akrabalar arasında böyle bir şey var. Hani Geçen dersi bir örnek var ki dedik. Ne oluyor da onlardan 1200-1300-1400 sene sonra kalkıp da teksir yazmak isteyen bazı insanlar kitaplarında bu sahabelere ağzı alın veren ağzı diller ve sövgüler ve yermeler içerisinde kitapları önümüze sunup E, bizlere okumayı tavsiye ediyorlar. Yani mümkün mü arkadaşlar? Sahabeler arasında da nebi Aleyhisselam bir tafsire gitmiş, dilele dil uzatmaya dahi izin vermemiş. Ama Kafiye'ye deseniz bakıyorsunuz ki sahabenin en hayırlarına dil uzatabiliyor. Dediğim gibi bizler nebi Aleyhisselam'ın ehli ehlibeytine ehli onların neslin olmalarından dolayı Allah için sever bunun da ötesinde peygamber aleyhissalatu vesselam'a yakın olduklarından, akrabası olduklarından dolayı da ayrı bir sevgi besler. Hatta diyor ki aleyhissalatu vesselam inna Allah diyor ki eee aleyhissalatu vesselam'ın üstünde Şeyhül İslam derdığında bunu ayetle Diyor ki inna Allah seçti beni İsmail. Allah Teala İbrahim'in oğullarından kimi, se kimi seçti İsmail'i seçti. İsmail'in çocuklarını seçti. O'ndan geliyor de İsmailer, İsmail'in oğlundan, ben İsmailden kimiz eşit arkadaşlar? Kınane eşit. Kınane kim arkadaşlar? Ya yani İsmail'in bir soyu var. Ondan sonra Kınane geliyor. Kınane den, şunun bir soy, şecalarının soy ağacını. İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra İsmail, ondan sonra Kınane. Kınane dediğimiz kişi ne? Bir Aleyhisselatullah'ın on dördüncü babası. On dördüncü babası, on dört tane. Bu Diyor ki Aleyhisselatullah, Kınane'den de Kulaishi seçti. Kirehane kabilesinden ne yaptı? Kureyş'i seçti. Kureyş'ten de kimi seçti? Beni Haşim'i seçti. Yani Haşim oğullarını seçti. Ve diyor ki beni de Haşim oğullarından ne yaptı? Seçti. Beni de Haşim oğullarından seçti. Bu hadis e, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiseden bir tanesi. Doğal arkadaşlar Ehl-i Sünnetler Cemaat, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini sevdiği, Ehl-i Beyt'ini sevdiği gibi. Bunun içinde de sevgilerinden bir tanesi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına olan sevgisidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları hakkında Allah var, Ahzab Suresi'ne buyuruyor ki Ennebiyyum evla bilmü'minine min enfusiyum Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Düşünün. Allah var böyle buyuruyor. Yani insanların canını feda etme noktasında dahi şüphe düşmeyeceği tek insan kim olmalı? Peygamber aleyhissalatü vesselam olmalı. Çünkü o bize bizden daha yakın. Yani bizden daha evla. E kendi nefsini peygamber mi? Elbette ki ne olmalı? Peygamber olmalı. Peki bugün, bugün bizler ondan sonra gelmiş, ondan sonra ona uyduğunu iddia eden, tabi olduğunu söyleyen insanlar olarak. Nasıl Peygamber aleyhissalatü Vesselam Nebi aleyhissalatü Vesselam, kendi nefsimizin önüne geçiririz? Şu anda da hayatta değil, değil. Onun sünnetlerini yaşayarak. Onun hadislerini öğrenip trafiğe, hayata dökerek. Ama şimdi ne yapamıyoruz arkadaşlar? Bırakın kendi nefsimizin önüne geçirmeyi aleyhissalatü vesselam hadislerini hanımımızın, etrafımızın, çevremizin, akrabalarımızın, işimizin önüne ne alabiliyoruz? Geçiremiyoruz. Hatta bu saydıklarımızı Nebi aleyhissalatü vesselamın önüne geçiriyoruz. Nebi aleyhissalatü vesselam daha geride kalıyor Ama Allah-u Teala buyuruyor ki, en-nebiyyü evladil mu'minin min enfusihim Mü'minlerin nefsinden daha yakındır mü'minlere, daha evladır. Mü'minlerin kendi mefislerinde daha değerlidir. Ve peygamberin hanımları o mü'minlerin neyidir? Anneleridir. allah ayetiyle bu sabittir. Ama adamlar kalkmış ne duyuyorlar Ayşe'in hainlik etmiş, seyahat etmiş diyorlar. biliyor musun? Fuhşiyat, fahişelik iddia ediyorlar onun hakkında. allah Teala annenizdir diyoruz. Dedi kat göğün, göğün üzerinden Ayşe Allah Anh'a ne yapmış allah Teala? Temizlemiş. Temizlemiş, Temizlemiş Ayşe'yi. İfkal ketimde. Ama bakıyorsunuz ki şi, şiir dediğimiz, rahatsız dediğimiz insanlar bu kadına öyle bir kin beslemiş ve duymuşlar ki bugün bile İran'da yaşayan Bazı Türkmenlerle karşılaştık bizatihi biz kendimiz, orada Türkmenlerin yaşamış olduğu, ehl-i sünür Türkmenlerin yaşamış olduğu bölgelerde kızların adına Ayşe ismini vermeyi bile yasaklamışlar, düşünün. Yani Ayşe ismini koyamazsın çocuğuna, Ömer ismini koyamıyorsun çocuğuna, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu, burada söylediğimiz bu şeyler, burada yani gaza getirmek, tabiriyle galayana getirmek için değil. bunlar yaşanan vakıa, gerçek. Adamlar isyan ediyorlar. Çoluğumuza, çocuğumuza ne yapamıyoruz diye. Ömer ismi koyamıyoruz diye. Ayşe ismi koyamıyoruz diye. Bu Iraklı arkadaşlarımız var. Iraklı Türkmen arkadaşlarımız. Korkuyoruz diyorlar. İsimlerini değiştirmiş. Bilmem kaç bin tane Ömer Irak'ta adı Ömer olan bir, kaç bin kişi nüfus dairelerine giderek adlarını değiştirmek istiyorlar. Neden? Korkuyorlar. Çünkü Şiiler ne yapar? Kaldır, bir, kaldırma olayı düzenlerler diye. Ama Allahuteala Aleyhisselatü hanımlarını ne yapıyoruz? Bizim annelerimiz olarak vakti ediyoruz. Burada arkadaşlar bizler iman ederiz ve inanırız ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının hepsi cennette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la ne yapacaklar? Beraber olacaklar. Sizlerden de cennete girecek olanların hanımları sayes cennete hak verecek olan saliha kadınlar olacaksa onlar da ne olacak? Hanım olarak yine aynı erkeğin Eşsiz elest olarak veziyetinde cennete girecek. Allah Teala buyuruyor ki mukmin sûresinde "Ellazina yahmiluna'l arşa ve men havle ve yesbehuna bihamdi rabbihim." Arşı taşıyanlar kim o arşı taşıyan arkadaşlar? Melekler. Ve men havlehu ve arşın çevresinde bulunan melekler. Ne yaparlar? Vesbehuna bihamdi rabbihim. Rablerinin adını hamd ederek tesbih ederler. Ve yu'minuna bihi. O'na iman ederler. Ve ne haber o melekler? İman edenler için afdiler. Meleklerde böyle bir şey var. Hadisler önce aleyhissalatü vesselam. Bir mümin bir mümine dua ettiği zaman ne dedi Allah'a? Allah'ım ona da onun aynısını ne yap? Ver. Bettua ettiği zaman ona öyle. Allah'ım ona da o beddua ettiğinin aynısını ne yap? Ver. Şimdi bugün Ayşe radıyallahu anh söven. Muaviye radıyallahu anh'a söven adama. Melekler ne arkadaşlar? Ona da onun aynısını ver. İstiklisiyle aynısını ona ver. Türkçe melekler ayette İman edenlere melekler ne var? İstiğfar eder. Yani masret eder, af ver. Ne derler? Rabbena vesiy'te kulle şeyin ilme Rahmeten ve ilme Allah'ım rahmetin ve ilmin her şey sen ne yaptın? der bu Fakfir lillezine tâbu. Ey Allah'ım sen tevbe edenleri affet. Ve senin yoluna uyanları affet. Bakın meleklerden de arşı eser. Yani bir insan burada Allah'ın yoluna uyduğu zaman, hakiki manada tevbe ettiği zaman, duymasa bile, bilmese bile melekler arşın etrafında olanlar var. Arşı melekler ne diyorlar? Fakfir lillezine tâbu. Ve tebe'û sebiylek. Tevbe edip uyan. Senin sebiline uyanları affet. وَقِيمْ عَذَابَ الْجَحِمْ Ve sen onları cehennem azabından koru. رَبَّنَا Dua diyorlar, bakın melekler. وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ Onları sen nereye sok? Adn cennetlerine sok. أَلَّتِي وَعَدَّهُمْ Vaad ettiğin. Kimlere vaad bu cennetler? وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ Salih olan babalarına, onların salih olan babalarına, bu eşlerine <gülüyor> vaad ettiyim, <gülüyor> vazirliyetim çocuklarına vaad ettiyim, o insanları cennetine sok. Elindeki <gülüyor> entel <gülüyor> aziz mu hakimten, azizsin hakimsin. Bak, ne diyor? Onlardan salih olup da vaad ettiğin cennete sokmakla vaad ettiklerini ne? Yap? Cennetine sok. Azizce cennet, vaad ettikçe aziz cennetine sok. Kim o vaad ettiklerin? Ağabeyhim, babaları. Yani senin baban da, sen eğer iyi bir insansan, cenneti hak etmiş olan bir insansan. baban da ne yapacak? Senin orada baban olacak. Eşin de ne olacak senin orada? Eşin olacak ama yani sen ayrı bir dünyadasın, eşin ayrı bir dünyada. Sen ayrı bir dünyadasın, çoluğun çocuğun ayrı bir dünyada. Ne olur, orada muhalefet eden dünyada biliyorsunuz, o benim zürriyetimden diyor, benim ehli diyor, benim ailem. Allah ta'ala ne diyor? Hayır, o senin ahirenden değil. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da bu ayet uyarınca öbür tarafta ne olacak? Onun eşi olacak, hanım olacak. İnşallah Yüce Rabbimiz bizleri ve bizlerle beraber kendi eşlerimizle ne yapsın? Cennete girmeyi, cennete sokmayı nasip etsin Yüce Rabbimiz. Diyor ki Şeyh Kulüsef, hususun radiyallahu anha Nebi Aleyhisselatü Vesselam özellikle hanımlar arasında bir tanesi var ki o diğerlerinden biraz daha önde. Aslında iki tanesi var. Bunun, bunların ilk hekim Hatice. Hatice, Hatice radıyallahu anh. O ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ilk gönderildiği günlerde ona destek olmuş bir insan. düşünebiliyorsanız musunuz? Yani insanın sırdaşı olan, hanımı olan o kadın bir de bunun üstünde ne yapıyor? Destek verici oluyor. Alıyor amcasının akrabası olan amca oğluna götürüyor. Varakasını nevfele götürüyor.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 Seni yarı yolda bırakmaz. O adam katırını Nebufel'e götürüyor. Akrabasına. O adam da ne diyor? Bu sana gelen diyor, Cebraildi Musa'ya da gelmişti. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselama, kadınlardan ilk inanan kişi kim oluyor? <gülüyor> Hatice anamız oluyor, <gülüyor> Hatice radıyallahu anha oluyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın, çocuklarının çoğunu doğuran, aleyhisselatü vesselamın altı çocuğunu annelik yapmış kişi bu. Kim? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları. Hangi çocukların annesi olmuş? İki tane erkek çocuk var. <gülüyor> evet. Kasım ve Abdullah'ın annesi. Bir de kızlardan <gülüyor> Kasım'a, <gülüyor> Umukultum, Ukayya ve Zeynep. Toplam altı tane çocuğunun annesi olmuş. Hatice Radiyallahu anh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken o kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı ve 40 yaşından sonra Aleyhisselatü Vesselam'a altı tane <gülüyor> çocuk doğurmuş bir kadın. Aleykümselam ve aleykümselam ve aleykümselam ve aleykümselam ve aleykümselam. İşte bu Hatice radıyallahu anha Hatice radıyallahu anha vefat ettiğinde, ettiğinde ve aleykümselamın amcası Hamza zahat ettiğinde Peygamber aleykümselam çok hüzünleniyor. Amcası, Çok üzülüyor. Üzülüyor. Ve Hatice radıyallahu anh vefat ettikten sonra onun arkadaşlarını gördüğü zaman hep Hatice'yi hatırlarmış Aleyhisselatü Vesselam. Hatice radıyallahu anh'ı hatırlarmış. Hatta onlara hediye gönderilmiş. Hatice radıyallahu anh'ın arkadaşlarına ne varmış? Hediyeler gönderilmiş. Niye? Çünkü onlara gönderdikçe onların mutlu olduğunu hissettik Aleyhisselam. Ki hatırlıyor hanımı Hatice hatırlıyor. Ona ilk destek veren, ona ilk iman eden. Çünkü bazen öyle bir şey var, var ki, bakıyorsunuz en yakın arkadaşınız, hayat arkadaşınız, hanımınız bile sizi ne yapabiliyor? O konuda bırakabiliyor, desteklemeyebiliyor. Ama desteklediği zaman da insanın enerjisi, büyüyor, evet. morali, daha da ne oluyor? İkselmiş oluyor. İşte o konuda, müminlerin anası olan, Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın ilk eşi olan ve çocuklarının Altı çocuğunun annesi olan Hatice radıyallahu anh'a ne yapıyor? Ayaklarını yere sabit basarak iman ettiğini atışlayarak iman ediyor. Ve onu amcasının oğlu olan götürerek destekliyor. Bugün öyle bir şey olsa düşünüyor musun? Eve gelmiş peygamberlik elbette gelmez de insana. yani Nebi aleyhisselatü vesselam gelmiş Evet beni örtün korku içinde şey geldi diyor. Bugün kadına oturuyorsan ne diyorsun? Bırak otur yani yani git dükkanına aç, otursun işte, işine bak. Evet. Ne boşamıyorsun? Böyle fazla ne gerek var yani? Ne gerek var camiye gitmeyorsa var ya? Oturayacağız onun adını. Değil mi? Ama arkadaşlar yani, düşünemiyor musunuz? Böyle bir şey duymuş. İnanıyor, doğru dürüst bir insan. Hayatını biliyor, ticaret yapmış. Hayatında kötü işlerle bulaşmamış. Peki o nedir? Sana onu gönderen, o meleği gönderen seni ne yapmaz? Yarı yolda bırakmaz diyor Peygamber Aleyhisselam. Vesselam'ı. İşte burada yani insanın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselamın hatta ondan sonra demeyelim, onunla aynı derecede hatta ondan daha üstün olan bir kadın daha var Peygamber Aleyhisselamın hayatında. Ayşe, Ayşe. Kimin kızı? Ayşe. Ebu Bekir, Sıddık. kızı? Ayşe, radıyallahu anh, anha. Ayşe radiyallahu anh'a da Hatice kadar hatta belki de ondan daha fazla bu dine ne yapmış? destek olmuş. Bu dinin yayılmasına bugün biz burada elhamdülillah Müslümanız diyerek geziyorsak dinimizde birçok meseleyi kimden öğrenmişiz? Ayşe ve öğrenmişiz. Nasıl öğrendik? Direkt ondan öğrenmedik. O ne yaptı? Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan görüp öğrendiği şeyleri aktardı. Sadece aktarıp öğretmeseydi ne olurdu arkadaşlar? Bugün biz Ya. Dinimizin o alanlarında ne yapardık? belki de cahil kalırdık. Ama Allah talanın Ta bir hikmeti, elbette bu dini bize tamamlayacağına, ikmal edeceğine, bütün olarak bize yaradacağına yapmış, vaat etmiş ve demişti: Aliyeu <gülüyor> mensumetulekum, dinakum, ve memtu alekum nimeti. Bugün size dinimi dinimi icmal edildim ve nimetimi tamamladım. Aradıtıulekum İslam edine ve din İslam olarak, din olarak İslamımızda ne yaptık? Sizden bunu razı oldunuz demiş. Bu dini bize tam olarak bütün olarak vermiş. Buna da aracılar olarak bu dinin bize gelmesi için <gülüyor> arada aracılar olarak kimleri seçmiş Allah ara? Genelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini de ev içinde mesela alakalı varlıkta kim seçmiş? <gülüyor> Aşk'ı seçiyorlar. Şey bu iş için onları seçmiş. Yani bugün mesela başbakan bir iş için zirisini görevlendirse tamam mı? O görevlendirilen kişi ne olur arkadaşlar? Ayrı evet. bir hoşnut değil mi? Derler vay be yani adam demek ki yani bunu hak ediyormuş ki veya adam işte güvenilir bir adammış ki, donanımlı bir adammış ki bu buna ne olmuş? Şöyle biliyor musunuz arkadaşlar? Allah-u Teala yedi kat zamanın üzerinde bu dinin kıyamete kadar yaşanacak olan ve tahrif olmayacak, bozulmayacak olan bu dinin Bir sonraki ve bir sonraki nesillere naklonunması için kimleri seçmiş arkadaşlar? Bu insanları seçmiş. 14 asır geçmiş daha hala biz Aişe denildiği zaman ne diyoruz? Radiyallahu anha diyoruz. Ne demek anha? Allah ondan razı olsun düşünüyor i̇şte musunuz? Şimdi ben size soracağım üçüncü dedenizin adını biliyor musunuz? Çoğunuz üçüncü dedenizin adını bilmez. Ama bakın yüzyıllarca 14 asır bin küsür sene geçmiş. E bizler Aişe zaman radıyallahu anh'a diyoruz. Bu bile o insanların hakkında şeref olarak yeter. Ve onlar hakkında ileri ileri, ileri konuşanlara da alçaklık olarak yine bu ne yapar? Yeter. Onlar hakkında ileri gelip konuşan, <gülüyor> Ayşe kim ki diyen, Osman kim ki diyen, onlara yalan ve dolan ve üçkağıtçılık <gülüyor> ısrar edip onları bunlarla eden. Ve alçaklık olarak bu sözleri yeter ve kıyamete kadar ne olacaktır? Bu insanlar bunlarla anılacaktır, tanınacaktır. Ve onların kıyametteki husumları, ne evet husumları? Orada onların karşısında Allah katında hak arayacakları kimler olacak? Bu sahabeler olacak, görüyor musunuz? Yani bakkal, mahalledeki bakkal değil, üst komşu değil. 7 Allah'ın temizliği Ayşe, insanın husumeti, husumu olursa, Allah katında hakkını isteyen kişi, Aişe radıyallahu ha olursa o kişinin durumu ne olur arkadaşlar? Değil mi? İşte Aişe radıyallahu ha peygamber aleyhissalatü vesselamın sonradan evlendiği, vefat ettikten, vefat ettikten sonra da uzun müddet yaşadığı, ve bu dini aktardığı, aktardığı bir eşlerinden bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir örnek veriyor. Diyor ki, Aişe'nin diyor kadınlara, diğer kadınlara olan üstünlüğü, faziletli şey üstünlüğü aynı diyor Tirit yemeği var. Tirit. Biliyor musunuz? Tirit. Evet, evet. Duydunuz mu şimdi? E, Araplarda serit deniyor buna. Serit. <gülüyor> ne demek? Tirit. Nasıl bir şey Tirit yemeği Türkiye'de? <gülüyor> Ekmek arası et. Derken nasıl yani? Döner arası et. değil. Sulu. Sulu bir yemek Araplardaki. Yani böyle yufka türü ekmekleri küçük küçük kesip bol etli. Pişirilen sulu bir yemek. Araplarda bu yemek neymiş arkadaşlar? Yani çok üstün. Şimdi Türkiye'de mesela en sevilen yemekler ne ne dersek belli başlı yemekler var. Yani derken bir iskender, kebap değil mi? Evet abi hemen iştah açıldı, iskender Şimdi diyor ki Aleyhisselat Kısa'nın böyle bir örnek veriyor. ki, nasıl ki diyor Tirit'in diğer yemeklere olan üstünlüğü neyse Ayşe'nin de kadınlara olan üstünlüğü nedir diyor. Öyledir. Ama yani bunu niye soruyor? İnsanlar o toplumda ki, o anda bulunan insanlar anlasın diye. Yani benim katımda diyor, Ayşe diğer kadınlardan nedir? Daha üstündür. İşte ilim Ehli demiş ki, Ayşe üstündür, Hatice üstündür? İki tane hanımı var, onların hangisi daha üstündür? Bazıları demiş ki, aslında ikisi de birbirinden üstün değildir. İkisi de aynı üstünlüktedir, aynı derecededir. Çünkü demişler ki, Hatice İslam'ın ilk döneminde gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la olan yakınlığı ve onu desteklemesiyle ayrı bir rol oynamış. Ayşe ise Hatice'den sonra gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra yaşamış. Bu dini davet davetlediğini, tebliğlediğini anlatmaya çok büyük rol oynamış insandır. Bu yüzden aslında ikisi arasında da bir üstünlük ne söyletemeyiz. Sürütemeyiz. İkisi de ne demişler? Üstünlük. Üstünlük. Demişler. de ödemişler? Üstünlük ödemişler. Bazıları ödemişler hayır. Madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ayşe'nin kadınları olan üstünlüğü, Tirit'in diğer yönetleri olan üstünlüğü gibidir. Demişler Ayşe Aşınır. Bu bizim çıkartacağımız ders ne? O kadar e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tercih konusunda e, üstüne örnekler verdiği, sahabelerin faziletleri hakkında, faziletleri değerli insanlar olduğu hakkında hangisi daha değerlidir diye ihtilafa düştüğü bu insanlar hakkında bizler ne yapamayız arkadaşlar? Onlara karşı bir dil uzasıp kötü söz söyleyemeyiz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun isimlerini onlara koyarız. Şimdi bugün Ayşe ismi Daha diyor bırakın o isim ne isim? Çok yani eski bir isim, standart bir isim, köylü isim. Değil mi? Halimize arkadaşlar, benimden de dersimizin başında söylediğimiz gibi kişinin çoluğuna çoluğuna bu isimleri vermesi. Şimdi musunuz? Ebu Bakir koydu, Ömer koydu, Osman Ali. Tabii üç tane denk olur. Başta kan üç tane diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nede genelde standart bir tane, değil mi? Halbuki biri çok çocuklu olmak da nedir arkadaşlar? İyidir ve güzeldir. Evet. Ondan sonra şey sahabelerle ilgili olarak diyor ki bizler diyor bizim metodumuz ne rafizilerin metodudur sahabilere karşı. Kimdi o rafiziler? Rafiziler Zeyd İbni Ali İbni Hüseyin İbni Ali. Peygamberlerin torunu olan Hüseyin'in oğlu Zeyd var. Peygamberlerin torunu olan Hüseyin'in oğlu. Hüseyin'in oğlu. Ya, torununun çocuğu. Peygamber Vesselam'ın torununun çocuğu Zeyd. Zeyd'e soruluyor. Soruyorlar rahatsız insanlar gelip. Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun? O da diyor ki Ebu Bekir ve Ömer benim dedemin veziridir. Bakanıydı. Onlar hayırlı insanlardı diyor. Bu insanlar bu zeytin bin Hüseyin'den. bu lafı duyunca Ebu Bekir ve Ömer'e olan sevgisini muhabbetini duyunca ne yapıyorlar? Bu adamı rafz ediyorlar. Ne demek rafz etmek? Arapçada terk ediyorlar. Veto ediyorlar. Bugün hala güncel model model Arap kılinde Veso etmeye ne denir? Rafada denir. Rafada ne yaptı? Veso etti. Ondan dolayı bu insanlara o Zeyd bin Hüseyin'i Peygamberimizin torununun oğlu olan Zeyd'i sır Ebu Bekir Ömer'i olan isimden dolayı Veso edenlere neden deniyor arkadaşlar bugün? Rafi. Rafizi. Neyin demek Rafiziler? Veso ediciler. Yani o adamı da adıyorlar ve söylüyorlar. Bunlar Ebu Ömer başta olmak üzere sahabelerin çoğunluğunda ne yapmasalar? Bulet mesela dil zat Mustafa. Açıkça görüyorsun. Mesela bizim Ememleket'te biz görüyorduk. Geliyorlar mesela Oğuzlardan şeyler, Şiiler, Zaferiler. Sağlar söylüyorlar kendi aralarında. Muaviye radıyallahu anh hayır diyor. Öyle söylüyorlar. Siz Josef sevmez onları öyle öğrendik. Bunlarına göre biz Rafiziler. Ehrismetle bunlar gibi söver Ve onlar gibi bunlar gibi sahabeye buzd ederler. Belki geçen de açıkladığımız gibi onlara kalplerinde bir sevgi besler. Ve ehl-i sünnetin yolu nasibilerin yolundan da uzaktır. Kim o nasibiler arkadaşlar? Nasibiler, Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın sellem'ın ehli beytine akrabalarına buğz eden insanlar. Onlardan da ne izin? Uzağır. Uzağır. Ve ehl-i sünnet ve cemaatın başka bir özelliği sahada arasında yaşanan, sahada arasında meydana gelen anlaşmazlıklara ne yapmamak? Girmemek. <gülüyor> Mesela bizler diyoruz ki Ali radıyallahu anh ve Mualliye radıyallahu anh arasında bir anlaşmalık çıkmış, Bir hoşnutsuzluk olmuş. Bizler ne yapmayız? Aradan bu kadar müddet geçmesinden sonra allah Teala'nın onlar hakkında Allah onlardan razı oldu demesinden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara söylemeyin. Sait onlar sizlerden birisinin umut kadar altını olsa Allah yolunda harcasa onların bir bu harcılığına denk gelmez dedi. o insanlar hakkında ne yapamayız? Üçüncü bir taraf olarak olaya giremeyin. Evet, kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleyebiliriz ehl sünnet olarak. Ali radıyallahu anh haklıydı diyor ehl-i sünnet hocam. Ama Muaviye radıyallahu anh da işte belasını buldu demiyor. Ehl-i sünnetten değil de bunlar. Bunun için adam ehl sünnet değildir. Sahabeye yani Muaviye yalan dolan işkağata başvurdu. Yani bazı insanlar var bunlar ehl sünnetten kabul edilmez. ehl sünnetten sayılmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, ki bir, ha bir hakim istihad eder. İstihadında doğruyu bulursa ona diyor iki cevap vardır. Ancak diyor bir hakim istihad eder, bir kararda istihad eder, çalışır bakar. Doğruyu bulamayıp hata ederse ona da diyor ne vardır? Bir cevap vardır. Yani sahabenin bu konudaki durumu nedir? Ya iki cevap ya da bir cevaptır. Ya iki cevap ya da bir cevaptır. Yoksa bunun dışında. sizler Sahabenin arasında olan şeylere karışmayın. Ki şimdi gelecek, allah Teala onlara öyle hayırlı ameller nasip etmiş ki, bunların yapmış oldukları amelleri ölçecek kabildendir o ameller. Bedir Savaşı'na katılmak gibi. Mekke'yi bırakıp, yurtlarını bırakıp, ana babalarını bırakıp, Medine'ye hicret göç etmek gibi. Anlıyor musunuz? Allah uğruna canlarını feda etmek gibi, öyle hayırlı ameller onları nasip etmiş ki, onlardan vakı olan, onlardan tarafından gerçekleşen bu tür şeyleri, Örtecek mütelektedir o büyük iştirikleri, tevaplar. Ayetlerimi biraz sonra söyleyeceğiz. Çünkü Allah-u Teala ne yapmaz arkadaşlar? Seyyieleri, günahları, yübeddülullah, yübeddülullah seyyiatihim hasenat. Allah onların diyor, seyyielerini, kötülüklerini, günahlarını neylerle değiştirir? Hasenatlarla değiştirilir. Yine Allah-u Teala diyor ki, iyilikler, اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَتْ سَيِّئَاتِ İyilikler, işlenen salih ameller يُذْحِبْنَتْ سَيِّئَاتِ Kötü günahlara ne olur? Kessaret olur. Kötü günahları siler. Allah tamamı buyuruyor. Egeçerimizin hud suresiyle. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَتْ سَيِّئَاتِ Şöyle sahabelerin yaptığı hasenata bakın. Bir de işledikleri bazı hata var ama bakın. İkisi ölçülebilecek. Mesafedene, serazının bir kefesine iyiliklerini koyacak onların bir kefesine yapmış olduğu hataları koyacak. Elbette ki onların irazalarının ne var, olsa ki Allah ﷻ onları bunları yap, bu tür şeyleri yapacaklarını bilmesine rağmen onlar hakkında ne yapmakta arkadaşlar? Demek ki rıdvan beyatına şahit olanlar ne yapmak cehenneme girmeyecekler mesela. Böyle bir vaat de bulunuyor, mi? Rıdvan beyatına şahit olanlar cehenneme girmeyecek. Ve bunlardan birisi de işte kalkıp bazı olaylara karışmış olsa ne diyoruz? Onların yapmış olduğu hayırlı ameller, salih ameller, iyilik ve güzellikler elbette elbette ne yapacak? Onların ne yapmış olduğu bazı hataları örtecek. Bu hep bizimle için, için de geçerli arkadaşlar. Bir hata mı istedin? ne yapmanızın? İyilik. Önce tövbe sonra bir iyilik. Çünkü yaptığın hataya bir günah yazılıyor. İyiliğe 10 ila 700 İşte biliyor musunuz? Yani 1'e 700 veya 1'e 10 diyelim en az ihtimalle. Alimler diyor ki, birleri onlarına çok gelen hüsrandadır. Neyine kadar mesela 1'leri 10'larına çok gelen hüsrandadır? Günahları <gülüyor> o kadar az olmasına rağmen düşünüyor i̇şte musunuz? Yani şöyle düşünün, yani gelirken 10 geliyor çıkarken 1 çıkıyor senden. Öyle düşün. Tamam mı? Ama ona rağmen 0'sın veya yani hiç Giderlerin hala çok. Sen neredesin arkadaşlar? İstanbul'dasın. Ya yani bugün işçi olarak 7 milyar aldığını düşün. devlet senden de öyle düşünüyor ki ekmeğin her şeyin %50'sini alıyor. Sizlerinini alıyor. Sen hala buna rağmen zorlardaysan. Aga sen bitmişsin değil mi? Şimdi aynı şekilde haline diyor ki yani Allah bana sana o kadar ikram etmiş ki. O kadar bolluk vermiş ki diyor ki bir iyilik yap. 10 ya da evdir. Bir kötülük yaptığın zaman ne arkadaşlar kötüle? Kötü ama ahirette biliyorsun utanmamasın ki kardeşinden. Allah'tan utanmamasın ki. Bir daha girmişsin, girmişsin. Bir birler biriler toplanmış, üst üstebilmiş onların atmış, geçmiş. Şöyle i̇şte diyor alimler. Birileri onlarını geçen, üstlenilir, Bitiktir yani. Onun için herkes o birini örtmesi için ne yapmalı? olan o hasenatı izi işlemeli. Dediğimiz gibi onların Allah yolundaki yapmış oldukları cihat, Allah yolundaki yapmış oldukları hicret, o uğurda harcamış oldukları malları, mülkleri, yurtlarını terk edişleri onların insaallah yapmış oldukları hatalarına tefavet olmuştur diye inanıyoruz. Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi Ömer bin Abdülaziz'in anıyorsunuz halife Hatta 5. halife deniyor değil mi? Emevi devletinin halifesi. Ona soruyorlar. Tabii biliyorsun. Diyor ki, yani tabi'in sahabeden sonra gelenlere biz ne diyoruz? Tabi'in. Tabi'inin en fazileti faziletlisi Hı -hı. en fazileti sahabenin derece olarak en düşüne ne olamaz. Sen kolama, düşünün. Ona soruyorlar, ne düşünüyorsun? İşte bu sahabeler arasında olan olaylarla alakalı olarak, ilgili olarak O ki Allah bu olaylara benim katılmamı engellemiş. Yani beni daha geç doğurmuş. Dünyaya daha geç gelmiş. Şimdi bana bunu görmeyi nasip etmemiş. Yani diyor ki Allah benim kılıcımı onlarla olan böyle bir savaşa sokmamış. Ben niye kalkıp da dilimi sokayım oraya? Tamam Ne kadar akıllı bir söz şey, değil mi arkadaşlar? Yani diyor Allah benim kılıcımı sokmamış oraya. Allah benim kılıcımı onların kanından korumuş diyor. Böyle bir şeye girmekten korumuş. Ben nasıl kalkıp bir ahmaklık yaparak kötülük yaparak kendime kötülük yaparak dilimi sokar onların hakkında ileri geri ne yaparım? Konuşurum. Bu yüzden bizler de sahabeler anıldığı zaman sahabelerin adı dikildiği zaman onlara radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun demekten başka bir şey demeyiz. Bu haftalık söyleyeceğimiz bu kadar. Bu dersten sonra inşallah Önümüzde birkaç dersimiz kalıyor. Birkaç dersden sonra bu kitabımızı ne alacağız? Ee, bitireceğiz. Kitabımız bittikten sonra ki klasik olarak arkadaşlar belli bir standart, belli bir e, basamaklar şeklinde gidiyoruz. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. İlmin küçüğünden ilmin büyüğüne doğru yükseliyoruz. Bu kitap e, buraya uzun zamandan beri gelip bu derste ve katılanların zirvede okuduğu kitaplar ki dersin başına katılanlar bunu fark etmiştir. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı, özellikle isim ve sıfatlarıyla alakalı olan konular bayağı ağır konulardı. Aramızda katılan birçok yeni arkadaşımız oldu ve olmaya da devam edecek. İnşallah biz yeniden başa dönerek üç esas, üç esas dersimizi okuyacağız. Nedir o üç esas? O üç esas kişinin kabire girdiğinde meleğin, hünkâr menekirin gelip Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Sorusuna verilecek olan cevap. Ondan sonra ellerin teker teker ne yapacağız? Üst basamaklara yukarı basamaklara çıkacağız. O kitabın çaresini yapacağız. Yani bizim amacımız arkadaşlar böyle e, bu akide sohbetlerini, bu akide e, derslerini amacımız burada okuyalım, öğrenelim, sohbet edelim, ondan sonra bitirelim, rafa koyalım değiliz. İtikat akide, inans meseleleri müminin üzerinde durması gereken en önemli meselelerdir. Allah-u Teala'nın bizden, kendimizden ona karşı iman etmemizi istediği, inanmamızı istediği meselelerdir. Bunları gündemimizde tutmalıyız. Çoluğumuzla çocuğumuzla okumalıyız. Yani Allah bana iman edin diyor. Nasıl iman edin ona? Yani i̇man etme kavramı nedir? Onu nasıl açacağız? Ne demek Allah'a iman edilir? Herkes bunu düşünsün. Peygamber Gönderildikleri topluluklara hep La ilahe illallah demeyi emretmişler. İşte bunu vahiy, bunu, onlara bunu tebliğ etmek vahvi olunmuş. Ne demek La ilahe illallah? Düşündük müyüz? İşte bunları ne yapacağız? Peygamberlerin hayatları boyunca yapmış olduğu bu tebliği yapmaya devam edeceğiz. Büyük bir ihtimal terşembe akşamı derslerini tümartesi akşamına almayı düşünüyoruz. Uygun mudur? Tümartesi akşamına almayı düşünüyoruz ki e, bu sohbetleri Ee, Avrupa'da dinlemek istediğim birkaç e, bazı arkadaşlar var. Hollanda'daki arkadaşlar da bu derste internet üzerinden katılacaklar, dinlemek istiyorlar. Cumartesi akşamları hem onlara da misafir olacak. Cumartesi akşamı devam eden Anadolu dersleri ne olacak? Perşembeye kayacak inşallah. Subhanakallahum ve hamdik. Aşkadan la ilhamdülillah. Estağfirullah ve tuğbul eylek. Sayın da mı? Evet. Sayın da mı? Bir on dışlarına sağlık mı? 15 günler kaldırmaz değil mi?